لان شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك له الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم مقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصفق الحديث اكتال الله ve hayra hele hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesen bid'ahü ve kulle bid'atin dalâlehu arkadaşlar, namaz ve namaz ile ilgili hükümler adlı ders halkamıza devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız namazdaki kıyafetle ilgili konulara değinmiştik. Bu hafta ise namaz kılınan yer, secde edilen yer ve namaz kılınan yer ile ilgili hükümlere değineceğiz. Burada elimizin arasında olan kitapta müellif, rahim, müellif hafizahullah ilk olarak bir konuya değinmiş. Aslında bizi çok yakından ilgilendiren bir konu değil ama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 gelip namaz kıldığını gördüğümüzde onların önlerinde böyle bazen taşlar görüyoruz. Bazı arkadaşlar, kardeşler soruyorlar. Hocam bu nedir? O insanlar niye buna secde ediyorlar diye. O değinmekte fayda var. Şeyh Albani Rahim diyor ki Fakat vakiftu ala risaletin liba'dihim diyor, Bu konuyla alakalı diyor. O şiilerin rafizilerin yazmış olduğu diyor bir risale gördüm. Yazarı, bu adımdağu, Sayid Abdur adı diyor Abdur Rıza'nın kulu. Kölesi. Al Mar'ashi, Al Şahrestani, bir anma, Sujud, ala, Tırba, Hüseynîye. Kitap dedikleri, o Kerbela toprağının e, üzerine secde etmek. Bir alakalı bir kitap. Ne diyor bu kitapta bu şeyi yazar? وورد ان السجود عليها Peki, وارد olduğu üzere geldiği üzere diyor. O taşın üzerine secde etmek nedir? İyidir. daha iyidir. Daha faziletlidir. Li şeref yani li o toprağın şerefinden, değerinden dolayı ve kadasetuha mukaddesli top olduğu için diyor. Wa tahamati mandufi la orad al-dethne la kimsenin temiz Linden dolayı, yani Hüseyin radiyallahu anh'ın dolayı diyor. Kerberan'ın bir mukaddesiyeti yok arkadaşlar. Böyle bir Allah katında kutsal bir toprak olarak belirlenmiş bir yer değil. Bundan dolayı bu amel Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ameli değildir. Eğer böyle yapan birilerini gördüğünüz zaman bilin ki onlar kimlerdir? Şeylerdir. Şeyh'il albâni rahimahullah diyor ki وَمِخْلُ هَذِي الْأَحَادِثِ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ عِنْدَنَا Bunların getirdiği hadisler, genelde rafizilerin, şiilerin hadis kitaplarında, hadis kaynaklarına baktığın zaman bizim ehl sünnet ve cemaatin hadis kriterleri yoktur onlarda. Yani hadiste, hadis, hadis'in senedindeki kopukluk, ravilerin kezzap yalancı olmaları onlar için çok önemli değildir. Yani kendi usullerinde bile kezap, yalancı raviyadan ne var? Hadis rivayet etme var yani. Diyor ki Şeyh Abdul Bari bu tür hadisler diyor bizim tarafımızdan ehli sünnet tarafından batıl olduğu açıkça bilinen hadislerdir. Fa imme ahlel beyt radiyallahu <gülüyor> anhum buraa'un minha. Ehli Beyt imamları bunlardan beridir. Qalisa la asanidu Onların bu konularla ilgili etmiş olan sizin hiçbir isnadı yok. hatta ki ala hadis la yani ortada senedi yok ki hadis ilmine göre bunları ele alıp da bir tenkid edelim bir araştıralım bir hüküm verelim. Aynı bizim bazı cemaatlerin kullandığı zikir kitapları gibi cevşenler yine. Adamlar diyor ki mütevatir yolla cevayet olunmuştur. Hani nerede mütevatir oldu? Senedini gösterin. Yok. Senet yok orada.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 diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kama yusalli, namaz kılmak için kalktı, fi hamisa, zati a'lam, öyle üzerinde bir elbiseyle böyle çizgi çizgi çizgi olan, rengarenk yani rengi belli olan çizgili bir elbise. fe lemme kaza salatehu kal namazını kadar kılmaz, bitirir bitirmez dedi ki izhebu bihâzih alın şu elbiseyi götürün. İla Ebi Cahm İbn-i Hüzeyfe. Cahm İbn-i Hüzeyfe. Götüle şu elbiseyi verin. Ve etûni bi enbicâniye. Bana diyor enbicâniye. Enbicâniye. Hisa'un ghariz. La alemâ fîh. Yani biraz daha diğerine göre kumaşı kalın. Sade. Çizgileri, çubukları olmayan bir elbise. Bana da onu getirin. Niye? Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm. Fe innehâ elhetmî ânifen. Fi salati. Zira diyor bu elbise, giydiğim çizgili elbise beni ne yaptı? Namazımda meşgul etti. Namazımı kurcaladı. Yani ortada ne yok arkadaşlar? Suret, resim yok. Bir renk, bir çizgi, elbisede bir şeyler var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki aman bunu götürün bana öbür elbiseyi getirin. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim Sahihinde duayet etmiş. İmam Salahani diyor ki Rahimahullah Ve ala ma Bu hadisesi neye delildir? Namazda diyor kişiyi meşgul edecek. Namazında kafasını kurcalayacak nakışlı, süslü şeylerde namaz kılmanın mekruh olduğunun delilidir diyor. Nah ma kalp. Aynı şekilde kalbi meşgul edecek şeyler artık maalesef insanlar bakıyorum televizyona karşılamazsın diyor. Adam televizyon açık televizyona karşılamazsın. Diyor. Veya orada da yere doğrunamada duruyor ki karşısı renk cümle Veya maalesef camilerimize bakıyorsunuz. Yani artık öyle bir hale gelmiş ki, ki aleyhissalatü vesselam bundan, bunu haber veriyor. Yahudilerin camilerini süslediği gibi sizler ne yapacaksınız camilerinizi süsleyeceksiniz.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 ''Ve <gülüyor> kâle El-İz İbn-i Abdissalâm'' ''İz İbn-i diyor ki ''Tukrahussalâtu alâ seccâde el-muzakrâfe'' al el mulemmâ ''Nakışlı, süslenmiş, seccâde üzerinde namaz kılmak mekruhtur'' diyor. ''İz İbn-i salam Şimdi bizim böyle gelin olan şeyde öyle bir seccada yapılıyor ki kenarları böyle silden, ortaları şeyden çekildi. Şeytan da o taraftan giriyor. Özellikle alâ rafi'ati alâ rafi'ati'l fâika lianne salâtu hâle tavâdu'in ve temassukun aynı şekilde diyor süslenmiş bir yerde namaz kılmakta sustu olan bir yerde namaz kılmakta dikkat çekecek yerde namaz kılmakta mekruhtur çünkü diyor namaz tevazunun ve temeskun, böyle huşunun bir ifadesidir وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ ف۪ي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَد۪ينَ يُسَلُّونَ عَلَى الْاَرْضِ Diyor ki, insanlar Mekke'de ve Medine'deki mesciplerde yere وَالْرَمْلِ كُمَا وَالْحَسَى Ne diyoruz ona? Mıcıra. Mücir. Secde etmekte. Tevazu anlillâh. Tevaziliğin bir göstergesi olarak diyor. Bu şu demek değil camilerimizdeki halıları kaldıralım, oraya hıcır serelim, taş serelim değil. Ama ne dikkat edilmesi lazım? Saadeliğe dikkat edilmesi lazım. <gülüyor> Anenes radiyallahu anhu kal, Anenes radiyallahu anhu diyor ki, kâne qirâmu kîramu qirâmun li Âişete. Âişe radiyallahu anhu evinde kullandığı şey var arkadaşlar. Herdesi, ölçüsü. Böyle o örtüyü kullanıyor. O örtü ince bir örtü. Şeffaf bir örtü. Sertaratı bihijani bebeyti. Tabi o zamanlar duvar yok. Yani ev var ama yani bizim hanımlar duysunlar bu tür hadisleri. Yani evin duvarı yok. Yani evin oturması olan yemek grubu kalan değil. Evin duvarı yok. Neyle örtülüyor? Perde. Perdeyle örtülüyor. Çatısı durma <gülüyor> lifi evin metrekaresi de 2-3 metrekare bir şey yani Degi Aleyhisselatü Vesselam secdeye gittiği zaman Ayşe Radiyallahu Anh Han'ın ayaklarını itiyor böyle bir ev yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu ev böyle bir ev bizim bugün beğenmediğimiz en kötü ev 100 metrekare, kare 80 metre değil mi e hala ne yapıyoruz beğenmiyoruz Fekal laha en nebi sallallahu aleyhi ve sellem amiti anni. Değil bu perdeyi kaldır. Şu örtüyü kaldır buradan diyor. Fe innehu la tazalu tasaviruhu tu'radu li Bu Perdede olan diyor resimler. Sürekli diyor namazda benim diyor aklıma geliyor. Bana diyor gözümün önüne geliyor diyor. Yani beni meşgul ediyor diyor. Kaldır bunu. Kale şeyhul İslam ibn-i Teymi'ye rahimahullah, şeyhul İslam ibn-i Teymi'ye diyor ki, vel mezhebul lezî aleyhî âmmetul ashab, diyor hambelî ifade ettiği üzere diyor, kerâhatu dukul kelise el musavvara, içinde çok böyle resimlerin olduğu, heykellerin olduğu, kiliseye girmenin mekruh olduğu görüşüdür. Sahabeler gelecek asoriy içinde resim olmayan, timsal olmayan, heykel olmayan ne yaparlarmış? kirerlenmiş. Ama eğer şey varsa, resim varsa, suret varsa, bu nedir? <Sessizlik> e, fi fi Aynı şekilde her yerde resim, suret varsa hüküm aynıdır. Bu da o doğru olan da budur diyor. allah ve la şek. Bu konuda hiç şey, bir şekme şüphe yoktu. <gülüyor> Hanefi âlimlerinden Mirghinani diyor ki rahimehullah Namazdaki mekan ile alakalı, kılınan yerle alakalı mekruh olan hükümlerle alakalı. Bunların en şiddetlisi diyor, "Eşeddüha kerâhatan en tekûne emâmen musallî sûretin namaz kılanın önünde olmasın." Bazıları da şöyle bir anlayıya da kapılabiliyor. Eğer namaz kılan kimsenin önünde resim varsa namazı batıl olur zannediyorlar. Hayır, masma çu, olmaz. mikroftur. Eşindekte şiddetli mikroftur? Sonra, sonra min fevqi sonra yer sonra sağ tarafında, sonra sola sol tarafında, sonra da arkasında, arkasında istersen, mikrofluk derecesi, buna göre ne yapılır? Derecedenir diyor. Niye? Yani resim olan yerde namaz.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 Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde Mekken'in fethinde Kabe'ye gelirken Aleyhisselatü Vesselam önce Kabe'nin içindeki heykellerin resimlerin, suretlerin kaldırılıp kırılmasını emrediyor. Ondan sonra Kabe'ye geliyor Aleyhisselatü Vesselam. Cabir Radıyallahu Anh diyor ki bu hadis Ebu Davud rivayet ediyor. Ve Beyhak'e rivayet ediyor. Ennen Nebiye Sallallahu Aleyhi Vesselam Emara Omar Abdel Khattab zemenel fetih Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam fetih günü Ömer İbnül Khattab'a emretti. Ve huve bil betha an ye'tiyel Ka'be. Betha'dan Ka'be'ye gitmesini. Fe yemhüve kulle suratin <gülüyor> fiha. Ve Ka'be'nin içinde bulunan her sureti, her heykeli, her resmi silmesini emretti. Fe lam yedhulha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hatta muhiyet kulle suratin fiha. Nebi Aleyhisselatü ve tüm resimler, tüm suretler oradan kaldırıldıktan sonra ne yaptı diyor? Kabe diyor lan. Kabe girdi. <Gülüyor> Aynı şekilde Omar bin i Kattab radıyallahu anh diyor ki İnnâ lâ nedhulükenâ isekum min eclit temâfil elletî fîhâs-suvah <Gülüyor> Yahudi versiyonlara diyor ki Bizler sizin kiliselerinize içinde bulunan heykeller ve resimlerden dolayı girmiyoruz. Bundan dolayı kiliselerde diyor? Girmiyoruz. Evet. O zaman ne dikkat edelim arkadaşlar? böyle bizi namazla meşgul edecek suretin olduğu suret değil de böyle cafcaflı renk cümbüşünün olduğu böyle rengarenk şeylerin olduğu bir şeylerin önünde sağında sonunda namaz kılmamaya dikkat edeceğiz namazda hoşluğu yakalayabilmek için yine namazdaki mekanla alakalı arkadaşlar bir mesele kabirlerin üzerinde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 sadece caminin duvarı değil caminin duvarının dışında kabirle cami arasında başka bir duvarın olmasını da gerekli görüyor alimler. Yani bizim maalesef birçok camide olduğu gibi gözüktüğü bir pencereden allah Ekber dediğin zaman neyi görmeyeceksin? Karşıdaki kabri ya da kabirleri görmeyeceksin. Diyor ki Cundu İbn-i yani el-Beceli anh, kâle dedi ki, Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâble an yemûte bi kâms Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden beş gün önce onun şöyle dediğini işittim. İlli abrau ila Allah minkum an yakuna li khalili. Ben sizden birisinin bana halil olmasını kabullenemem dedim. Bu konuda Allah'a sığınırım. Fe Allah qad ittakhadhani çünkü allah Teala beni ne yaptı? Halil edindi. Ben Allahın haliliyim. Keme attakad İbrahim aleyhisselam halil edindiği beni de halil edindi diyor. Ve lahu kuntum muttakiden halilen lettekattu Eba halilen. Şayet halil edinseydim bu ümmetten sizlerden kimi halil edinirdim? Edin? Yabu Bekir radiyallahu anh'ın halil edinirdi. inne men kâne kablekum kânu yattakidûne Aleyhissalatu Vesselam 5 kilo önce bunu söylüyor arkadaşlar. Sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu son cümleler bunlar. Diyor ki: Sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescide denirlerdi. Ala salatet takhuzul kubur mesacid. Sakın ha sakın. Peygamberlerinizin kabirlerini mescitler edinmeyin. Fenni enhaukum an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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden önce kimler peygamberlerinin kabirlerini mescit edinmişler. Sizler sakın peygamberlerinizin kabirlerini mescit edinmeyin. Burada ne var? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nehi var. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Ebu Hurayra radiyallahu anhun rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ven Allah Yahudi ve Arisyanları helak eylesin. Katleylesin. Onları mahvetsin. Niye niye niye beddua fiyale sattılar niye helak olmalarıydı işte? İttaha du mesajı <gülüyor> çünkü onlar Peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar mesjid yaptılar. Ya yani o zamanlar niye mesjid yaptılar? Ümmetler, peygamber kabirleri niye mesjid yaptılar? Orada yapılan dua'nın daha makbul olduğunu Orada da kılınan namazın daha değerli olduğuna inanarak yaplar, Değil mi? Yani, o gün ki itikad neyse, bugün ki da Aynen. aynı, hiçbir değişiklik. değil. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim sahihlerine iman ediliyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki "Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi maradihillezî mâ tefihih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş olduğu o hasta olduğu zaman ve bu hastalıktan dolayı ölümü yaşamış olduğu, öldüğü o hastalığında şöyle buyurdu. لَعَلَى اللّٰهُ الْيَهُودَ Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Ya yani. lanet etti. Niye? اِتَّقَدُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ Mescid. Peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar? Mescid edindiler. Mescid İmam etmiş. Diyor ki i̇bn Mes'ud. Abdullah i̇bn Mes'ud radiyallahu anh. E diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnne min şirârin nas? men tudrikum musta'alahum ahyâ. İnsanların en şerlileri, insanların en kötüleri kimlerdir? Kıyamet koptuğu zaman hayatta olanlardır, hayatta kalanlardır. Kıyamet kopuyor ve hayatta olan birileri var. Insanlar, onların, insanların en pis insanlar onlar, en şerliler. Onların vasıflarından bir tanesi de biliyor musunuz? Hadiste diyor <gülüyor> <gülüyor> Onlar ki kabirleri ne denirler? Mes Mesl Mesl bak. Hadis İmam Ahmet'in müsnedinde, İbn-i Ebi Şeyben'in musannefinde, İbn-i sahihinde, İbn-i sahihinde rivayet olunmuş bir hadis. Sahih bir hadis bazı ahmaklar da şeyhlerinin kabirlerinin yanına seccadet sermişler. Orada rabıta yapıyor. Orada namaz kılıyor. Orada huşu içinde bulunuyor. E böylece Allah'a takarruf ettiğini yakınlaştığını zannediyor. E bunu yapmış internet sitesinde. Orada burada yayınlıyor. Hadis bu kadar açık ve net arkadaşlar. İlim ehli diyor ki şayet kabir önceden orada var idiyse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 mekruh olduğunu söylüyor. Ama İmam Ahmed bin Muhammed diyor ki helaldir. Namaz batıldır. Ama bu Hadisler bize gösteriyor ki e, Ali Sattı şu Aleyhi buyuruyor. "La tecdesu ala al-kubu, kabilen oturmayın tutmain. Ve la tusallu ileyha onur dolu namaz kılmayın." Ali Sattı ne gitmiş, yasaklamış. Şey yani burada bize düşen nedir? İhtiyatla davranmak. Yok, mekruhtur. Bazıları mekruh demiş. Bazıları namaz batıldır demiş. E, o zaman kılalım dememek. Hazırlere git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 Bir de kabrin bir duvarı var. O zaman diyorlar burada ne yapılabilir? Tamam. Namaz kılınabilir. Ama şayet caminin duvarından, caminin camlarından sen kabristanı mezarlığı görüyorsun. Allahu Ekber dediğin zaman kabirde aranda bir metre var. Hele, hele yazın camları açtığı zaman böyle bir hava, böyle bir atmosfer yani ibadete uygun bir atmosfer değil. Evet. Başka bir nehi arkadaşlar namazla alakalı. Camide farz namaz için kendisine insanın bir yer edinip sürekli namazları o yerde kılmaz. Bazılarında böyle bir alışkanlık var. Caminin orasında kılıyor sürekli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu nehy ediyor. <gülüyor> Diyor ki, Abdurrahman İbni Sibil, قال, Nehe Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, An-Nakratil Ghurab. Karga gagala, karganın gagaladığı gibi namaz kılmaktan vahşi hayvanların yayıldığı gibi secdede yayılmaktan bizim maalesef bayanların çoğu böyle eğiliyorlar değil mi? Yere böyle. vahşi hayvanlar köpek nasıl oturur yere? şu dirseklerin ön ellerini ayaklarını ne yapar? değdirir. sünnet nedir? açmak. Mı? evet, evet kadınlardır da. Kadınlar ve erkeklerin namaz ne hiçbir farkı yok arkadaşlar. Kadınlar, Kadınlar eğer, erkeğin eğer, kardeşleridir. Eğer. Namazı küpümlerden indir. Geçen dersi uyardık. <gülüyor> Kurufeye gidiyor kadın. Normalde tamamen eğilmesi lazım. Sırtı düz olması lazım. Nasıl eğiliyor? Hafiften. Bu namaz batıl arkadaşlar. Bu namaz batıl. Söyleyin o kadınlara ne yapsınlar? O namazı iade etsinler. Yani bilmeden cahil bir şekilde yapıyorlarsa etmeyecekler. Ama bu saatten sonra duyan, öğrenen hala ben böyle öğrendim, bize göre böyle diye devam ediyorsa o namazını ne yapması lazım? İade etmesi lazım. Çünkü rükû ne yapmadı, tam Tamam <gülüyor> Rükûdan tam kalkmadı. Aynı şekilde secde ne yapmayacak? Vahşi hayvanların yere yayıldığı gibi yayılmayacak. Bu an yuvattin arraculul mekâne fil mescid diyor ki Kişinin mescitte bir yer edilmesini de yasakladı. Kema yuvattinul ba'ir. Devenin kendine bir yeri adet gittiği gibi develer oraymış. Bir yere alıştığı zaman oraya giderler. Otur. orada oturur. Orada oturur. Orada yer oradan da camide mescitte sürekli aynı yerde sürekli aynı noktada namaz bulmayı ne yapıyor? Ehye diyor yasaklıyor. Burada ne yapacağız? Dikkat! Dikkat! edeceğiz. Evet. قال صاحب كشاف القناع ve اتخاذ غير الإمام l-imam mekâne İmam hariç mescidde kendine bir yer edinmesi diyor mekruhtur. لا يصلي فرضه الا فيه ancak diyor farzını orada kılıp farzını oradan, yani farzını sadece orada kıldığı bir yer edinmesi caiz değildir. İnehi sallallahu aleyhi ve sellem an ibtan al makan ka ibtan al bir yere alıştığı gibi kendine bir yer edindiği gibi bir insanın da o şekilde yer edinmesi caiz değildir mekruhtur diyor. Wala ba'se bi ittihadi la yusalli illa fihi ama bir yer tutmasında bir beys yoktur. Nafilelerini o da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bununla ilgili neler var? Rivayetler var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir rivayet var. Yezid-i Nebi Ubeyd diyor ki Kuntu ati maa ibn ibnil akwa Selamet ibn-i ekva'la giderdim. Fe yusalli indel ustuvâne Bezsid-i Nebbi'deki direğin diyor, bir direkten bahsediyor. Orada diyor namaz kılardı. Elleti indel mushaf Fekuldu ya Ebu Müslim erâketa taharras salâ indehâ dîl ustuvâne. Diyor ki bu sahabe. Hey diyor Ebu Muslim sen diyor bu direğin dibinde namaz kılarken görüyorum Niye böyle? Kâl fe inni râitun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yeteharras salâ indehâ. O diyor ki nebiy aleyhissalâtu burada namaz kıldığını gördüğüm için ben de böyle böyletiyorum diyor. Yani Mescid Nebebi'de ne yapıyor bu sahala? O direği bildiği için orada gidip namaz kılıyor. İrim ehli diyor ki bu nafile bir namazdı. Orada diyor, gidip ne yapılabilir? Yani insan orada ne yapılan kılmaya çalışabilir. İbn-i Hacer Allah diyor ki, bu direğin mekanıyla, yeriyle alakalı mescid-i Nebevi'de, حَقَّقَ لَنَا وَعْضُ مَشَايِخِنَا اَنَّهَا الْمُتَوَسِّتَ فِي الْرَوْضَ الْمُقَرَّمَةِ Ravdadaki diyor, orta direkt o. وَاَنَّا تُعْرَهُ بِسْتُوَانَةِ الْمُحَاجِرِينَ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 Harz namazlar için bir yerde namaz kılmak, oraya adet edinerek, orada namaz kılmak nedir? Mekuhtur. Nafileler için bir yer namaz bir yer edinilip orada kılınabilir. Diğer bir hata arkadaşlar, namazda sütre edinilmemesi, namazı sütresiz kılmak. Sütre namaz kılan kimsenin önüne, bir zira yüksekliğinde, bir zira yaklaşık 46-47 santim yu parmak uçlarından dirseğe kadar olan mesafe. Uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Zira olacak. Genişliğinde bir ölçü yok. Uzunluğu zira olacak. Ne bir aleyhine diyor ki, La tusalli illa ila sutra. İbn Ömer e diyor ki, namaz kıldığın zaman sutra'ya doğru namaz kıl. Walladu ahadan yamuru beyne yedik. Önünden kimsenin geçmesine izin verme. Fakin <gülüyor> aba <gülüyor> <gülüyor> şayet önünden geçmeye ısrar edecek olursa o kişi. Fazl teقاتله onla boğuş, onunla savaş, onunla yüreş. Fenne ma'ul karin. Senin önünden geçmek isteyenin yanında ne var diyor? Karin var, şeytan var. Yine Ebu Said Khudri radıyallahu anh diyor ki, "Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İla sallaa ahadukum felyusalli ila sutra." Sizden birisi namaz kıldığında nereye doğru namaz kılsın? Bir sutraya doğru. Valliye dununa ona yakınlaşsın. وَلَا يَدُوا أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا Kimsenin kendisiyle o stru arasından geçmesine izin vermesin. فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُ Birisi geçmek isterse فَلْيُقَاتِلْهُ Onunla savaşsın diyor, onunla güreşsin, boğuşsun. فَإِنَّهُ <gülüyor> شَيْطَانًا Zira oradan geçmek isteyen kimse nedir? Şeytan diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis İbn-i Elbih rivayet etmiş. Ve Ebu Davud Süleyin'de rivayet etmiş. Evet. Bizler de ne yapacağız arkadaşlar? Namaz kıldığımız zaman bu dikkat edeceğiz. Ömer radıyallahu an Müminlerin halifesi olan, devletin reisi olan Ömer radıyallahu an daran oldu. Diyor ki Ravi Kurra ibn Uyas, "Kur'ani Ömer, Ömer radıyallahu an beni gördü." Ve ana usalli beyne ustuva neteyn. İki direğin arasında diyor, beni namaz kılarken gördü. Yani sahabeden bir tanesi veyahut hatta tabi de olabilir. Şu an bir biliyorum kim olduğunu. İki direğin arasında namaz kılıyor. İki direğin arkasında boşta bir namaz kılıyor. Ömer Radya olan bunu görünce fe akhade bi kafâ'i diyor ki Ömer beni kafamdan tuttu namazdayken ve beni aldı diyor sutureye doğru yaklaştırdı. Yani namaz kılan bir adam tutuyor Ömer radıyallahu anh kafasından tutuyor çekiyor. Nereye yaklaştırıyor? Sutureye Stüre. yaklaştırıyor. Fekale dedi ki bana diyor ile ileyha sutureye namaz kıl. Sutureye doğru namaz kıl. Böyle boşlukta değil yani. Boşlukta değil. i̇bn Hacer rahimahullah diyor ki az önceki rivayet arkadaşlar Bukhari'nin sayıhinde rivayet etmiş olduğu muallak hadislerden. İbn-i Hacer diyor ki اَرَادَ عَمَرْ بِذَٰلِكَ اَنْ تَكُونَ سَلَاتُهُ اِلٰى سُطْرًا Ömer diyor kafasından tutup bu adamı niye çekti? Sutra'ya doğru namaz kılması için. Evet. Enes diyor ki radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh diyor ki Sütre ile alakalı اَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ Sallallahu aleyhi ve sellem Ya batdıronu soarıya عند Akşam namazında arkadaşlar biliyorsunuz ezan okunduğu zaman sahabeler hemen kalkarlarmış, haberlarmış. Ezan biter bitmez farzda durulmadan önce iki reket namaz kılarlarmış. Hazırlık yapıyorlar. Akşam namazında hemen nereye koşuyorlar? Direkleri tutuyorlar. Direkt doğru namaz kılacaklar ya Enes diyor sahabeleri oraya yarışırken, koşuşurken gördüm. Nebi Aleyhisselam çıkana kadar diyorlar abilerde o şekilde orada dururlardı. Başka bir rivayette "Hum kedalike yusalluna rak'atayn Onlar bu şekilde diyor. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılarlardı. Hatta bir rivayette dışarıdan gelen kimse ne zannederler diyor. <gülüyor> Farz bitmiş de farzdan sonra sünnet kılınıyozam. Niye? Çünkü herkes üst, ne yapıyor? akşam namazından önce iki rekat namaz kılıyor. Evet, Maalesef evet. bizim bu memleketimizde şu anda bu sünneti uygulamak biraz zor. Niye? Akşam, akşam, akşam. akşam ezanı okunur okunmaz imam hop nereye koşuyor? Farza koşuyor. Halüki bu sünnet de var arkadaşlar. Akşam namazı ezanı bittikten sonra farzdan önce iki rekat sünnet. Yani, yani soğan yedik diyorsun, sarımsak yedik. Tabi olur. Evde cemaat yapacağız diyorsun. Olur. Nafi diyor ki Nafi Hatırlıyorsunuz ki kimdi Nafi? İbn-i İbn Ömer'in hizmetçisi Diyor ki kan Ibn Umar, Şayet i̇bn Ömer Caminin direklerinden Mescidin direklerinden bir direğine Gidemeyecek olursa Yer bulamazsa Onun için mümkün değilse bana derdi ki diyor Bana sırtını dön yani, Kimi sütürediniyor i̇bn Ömer? Evet Nafi'yi. Diyor ki satın bana Demek ki sütre önemli husus arkadaşlar. İlim ehlinden bir kısmı sütreğine görüyor. On. Namazın farzlarından görüyor. Vaciplerinden görüyor. Tabi ilim ehlinin bu konuda değişik sözler var. Dediğimiz gibi bir grup ilim ehli bunun vacip olduğunu söylemekte.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 Sütre ön, ön tarafında yakınsa öne doğru yürümesi. Sağında yakınsa sütre sağa doğru yürümesi. Solunda yakınsa soluna doğru namazdan yapması. Yürüyerek bir sütrenin arkasına geçip namazını, kavan namazını tamam. tamamlaması. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve sütre kim için geçerli namazda? Sütre namazda imam için ya da tek başına namaz kılan için geçerli. Cemaatten her bir kimse için sütreye gerek yok.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 Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir araha, Arafat'ta Aleyhisselam. Femarrarna ala ba'dı's saf, diyor eşekle birlikte ne yaptık? Üzerinde saftan bir safın önünden geçtik. Tamam imamın neyi var peygamber vesselamın önünde? Sutra var. Cemaatin artık ayrı bir sutra edilmesine gerek yok. Diyor ki fenezalna eşeğe indik, fetaraknaha terta otlaması için bıraktık ayvara git. Ve دخلنا مع رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem fi's Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselamla namaza girdik, namaza başladık. Felem yaqul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en. Diyor ki ne yapması? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmadı? Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Şayet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 Şimdi rivayet gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda arkasını yürüyordu arkadaşlar. Görmediğini varsaysak kim görüyor arkadaşlar? Allah görüyor, Allah uyarıyor. Din bu kadar sağlam arkadaşlar. Bu kadar temiz, bu kadar açık, bu kadar seçik, bu kadar kolay. Ne gör aleyhissalatü vesselam bilmiyorsa Allah biliyordu. Allah gördü, bildi. Allah ne yapar peygamberine? Bu evet. o da ümmetine uyardı. Çünkü beyanın vaktinden ne geciktirilmesi caiz değildir. Hem öyle selam diyor ki: Hal tarawna <gülüyor> kıbleti ha huna la yakhfa alayya khushuukum ve rukuukum. Allah diyor sizin hususunuz ve ruku etmeniz bana gizli kalmaz ya namazda. İnni la arakum min mura'i zahri. Anne siz arkamdan ne yapmaktayım? görmekteyim. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Evet bu usulara da dikkat ettikten sonra bu bahsi bu şekilde bitirelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse eğer oruç bahsine geçmeyecek olursak namazın sıfatıyla alakalı hatalara değineceğiz. Niyetten başlayacağız. İftitağ tekbiri.